Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Amanın komşuları, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, yapayım, Evet bütün mahalleler şu anda alt üst olmuş durumda. Bir tane esprimiz vardı sevgili dinleyiciler bugün. O esprimizle patladı Fahir Bey. Bravo. <gülüyor> Bahir niye bu kadar erken geldin ya? Çok güzel esprimiz vardı Vallahi sevgili dinleyiciler. Valla bir hazır Olsun. esprimiz vardı. Sen geldi bozuldu oyunu. Ay çocuklar oyun. bağırınca siz ben koştum geldim. Günaydın <gülüyor> sevgili güverdin. dinleyiciler. Sen git bir kahve yaptı, bir bari şu hazır esprimizi yapalım. Hakikaten yani... Bahir. Ne olur bir gidin. Ben suyu koydum bu arada. Duydun mu? Herhalde duymuştur, Herhalde duymuştur. Evet. Ya da görür anlar <gülüyor> Hemen hazır esprimize geçelim o zaman Oktay hazır mısın? <gülüyor> Bir daha falan şey yap Amanın komşular Amanın komşuları. Amanın komşular Sevgili sana severler modern sabahlar Hepinize günaydın 8.14 oldu saatimiz 17 Mart 2015 Salı sabahında Oktay ile birlikte Karşınızdayız Dikkat ederseniz 17 Mart sabahında sadece Oktay ve ben varız stüdyoda. Oktay ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz 17 Mart'ta bir kehanet vardı. Uranüs'e de demişlerdi Plüton yaklaşıyor. Aman Yok, evden çık. Mar Uranüs'e Mars... İp gibi dizilecek diyorlardı. İp gibi dizilecekler de 17 Nisan'da plüton duracak diyorlardı. 26 Aralık'ta bir şeyler duracak diyorlardı falanlar filanlardı. Bunun da 17 Mart'a yansıma. Ya Bugün çok korkuyordu, korkuyordu. hatırlarsan. Evet. Evden gün. çıkmayın diyordu herkese. Ben dün onu hissetmedim. Fahir bu kadar korkuyor diye. Sevgili Peki. dinleyiciler. Siz bu Fahiri bilmezsiniz. Bu Fahir pek korkar. Gördüm. Acaba bu astrolojik şeyler Fahiri de çok etkiler. Acaba o yüzden mi gelmedi? Sevgili dinleyiciler. Ee, bu Fahir dün bu konu konuşulmasına rağmen biliyorsunuz hiç hissettirmedi. Demek ki hem korkuyor hem korkusunu gizliyordu. iyi de gizleyen bir arkadaşımızmış. Ne Aman. dersiniz telefon edelim mi? Aman Oktay istersen bir ara. Sen de ki Fahir'de biz radyoya geldik. 17 Mart gezegenler ip gibi dizilmiş bir gerilim yok. Sen gel de radyo toz duman diyeyim ben ona bir mesaj atayım. <gülüyor> Aman Fahir koş gel. Radyo tozdu mu ama O zaman tam ters teper hiç gelmez Geleceği Bugün... varsa gelmez Gelmez doğru Gel Aman gel, şey gel. yok gelmeyeyim der Gel gel ben de gelme gelme Sevgili dinleyiciler <gülüyor> geliyorlar. diyorlar Bakalım gelecek mi Belki de gelebilir hiç belli olmaz Yayın bu canlı yayın sevgili dinleyiciler Bizim evde gelinim vardı vallahi bu sabah Senin omlet diyor omlet yapıyorsun Yemiyor Ekmek, ekmek yapıyorsun yemiyor Yani hakikaten gerilimi biz sabahtan yaşadık Allah Allah sevgili dinleyiciler Selin acaba omleti yedi mi? Çünkü Yemedi normalde mi? hapur hapur yalayıp yutan çocuk O zaman şey yapalım istersen Sadece 17 Mart'ta açıklayabiliyorum ben bunu Başka ee, neyle olabilir? İçeride biraz açıklayalım ondan sonra tekrar buraya gelelim Belki ee, Fairdik Hala radyodadır <gülüyor> <gülüyor> Başıyla sonu Uyum Bence güzel oldu yani ne dersin hazırladığımız şey güzel Sairi oldu yani. Sağır'ın geç kalmasını çok güzel bir espriyle değerlendirmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tane şarkı çalalım. Bu sabah da ne güzel şarkılar var ya. Hadi o, ya var mı? Hakikaten neşemize neşe Hadi katacak bakalım. şarkılar. İngilizce öyle bir laf vardır ya. Where is the pleasure diye yani neşemize neşe. Where is the pleasure? It is the pleasure demiş. <gülüyor> Why is pleasure demiş? Because, Because the pleasure demiş. Why is güzel Bizalnız seyiridiniktik. El eksist denişimizi buluyoruz. Buyursunlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. ağzımla yapacağım. <gülüyor> Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Efendimize bir kez daha günaydın diyelim. Fahir. Aman nokta. Fahir. Her şeye rağmen geldi. 17 Mart korkusu yokmuş demek ki. Aman. vallahi resmen 17 Fahir. Mart. Hepimize 17 Mart. Yayında arkandan resmen korkak diye konuştu bu adam. Evet. Korktu 17 Mart'ta ve evden çıkmadı falan diye. Tavuk dediği için çok sinirlendim ve koştum geldim. Bir tavuk filmde mu? görmüştüm çünkü. <gülüyor> Geleceği dönüş müydü neydi tam hatırlamıyorum. Her şeyde bana tam değil mi? Orada tavuğun biliyorsunuz İngilizce'de tavuğuna anlasına tabu, tavuk diyor. Anlasına yani. mı diyordu? Neyine diyordu bilmiyorum yani. Ölmüş embisi vardı galiba. Embisine öyle bir şey diyordu. Anlamak tavuk şey diyordu, da, falan diyordu. Evet. Oradan böyle adam çok sinirleniyordu. Aynısı bende oldu. Çok kızdı Ege. Ne yaptı? Fail bir gerilim sezdin mi? Sokaklarda bir, bir yerlerde bir 17 Mart 17 Gezegenler Mart. ne zaman dizildi? 17 Mart tamam mı? Bir Bugün. saati vardır gene Ya işte bir yarım saat 45 dakikaya Dizilirler canım sabah anca işte Telaşesi falan kahvaltı edecekler Mahvaltı edecekler anca dizilirler Ben biraz hissettim. Uru'nun tam Uru'nun üstüyle Plüton arasındaymış bu Öyle mi? Buranın üstü ee, Plüton Mars diyorlardı. sert açı, hayır Mars'ta etkileniyormuş bundan da sert açı oluyormuş. Sert açı diye bir şey yok matematikte. Dik açı var, geniş açı var, e, dar açı, açı var. Dik açı sert açı olur Bütünler işte. açı bile var. Bütünler açı mı? Tümler açı, bütünler açı. Bütünler açı aşı yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Açı teyze. <diyecek>. Bütünler <gülüyor> orada. Benim benim. Böyle şeyler var ama hiç öyle bir şey yok. Biraz hayvanlar huzursuz onu gördüm. Ben de... Sabah Paşa çok huzursuz kaldı. Huzursuz muydu Fahir? Çok huzursuzdu. Nasıl bir huzursuzdu? Hayvanlar bir genelde Plüton'dan etkilenir. Şey, İnsanlar. Böyle meow, meow, meow, meow. Gerçi çok dün de çok huzursuzdu. <gülüyor> bir haftadır falan bayağı huzursuz. O zaman başka bir sıkıntısı var onun. Ben 9 kişi gördüm sabah. Siz dahil. Hı <gülüyor> ee, biz. Eee Bir de sen 3. Beni de sayarsak ki, 10 kişi. 10 kişi. Yani demek ki 7 kişi daha gördün bizden gayrı Oktay. Ta tam olarak 10 kişi gördüm ve 10 kişi dolu, dolu yaşıyorsun. Evet. <gülüyor> ve bu 10 kişinin toplamda Ortak özelliğini söylemek istiyorum sizinle paylaşmak istiyorum. Hayır, herkesin bir mahmurluğu var ve bu uykusu var. Evet. Yani hadi efendim, buyurun siz arka tarafta yatın desem o bakkalda gördüğüm adamlara. Arka tarafta yatın desem bakkalın arkasında mı? Yani bilmiyorum işte orada bir yerde. Gider yat. Herkesin böyle gözler bülük göze dönmüş. Ee, döner. Dün gece herkes 17 Mart diye uykusuz geçirdi. Bugün daha dur, bugün daha bekle. Yalnız, Sen bugün öğlen gör. Herkes tatlı tatlı bir şekerleme yapası gelecek. Ben de yıllardır sabah programı yapıyoruz. Bu sabahki kadar uykusuz olup da bu kadar sahte bir hayatım olmamıştı yani. Sanki insanmışım gibi konuşuyorum. Egeciğim bundan sonra sana sahte hayatlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz valla. Aslında bir pelteyim ama insan taklidi yapıyorum. Ah kurban olurum sana. Kurban olurum. Kurban olurum. Ona kadar söyleyebilir misin Fahir? Zaten ona kadar yayınımız e, devam edecek. Peki sen de arkaya bu. geçip istersen şey yapabilirsin. Valla rahat rahat yatış. Hadi bakalım. Peki sert açı yok dedim Fahir. Sert e, açı matematikte Plut, yok. Gerçek Plutonla, hayatta var. Bazı astrologlar da şöyle söylüyor. Plütonla Uranüs e, birbirine kare açıyla bağlanacak. Öyle, Öyle bir, şey bir açı da yok. Kare ya. açı diye bir şey yok. Kara açı olabilir mi Oktay? Kara açı. <gülüyor> kare <gülüyor> açı dedi dik açı mı acaba? Çünkü dik açı olunca onu belirtmek için oraya... Kare bir koyuyor, kare koyuyorsun ya. Ne demek burada astrolojiyle uğraşanların matematik Matematiği çok Sıfır sayf. kafalar 1500 Bunu sen yorumlayacaksın faruurs. O yok zaman yok. neden inanmıyorsunuz bana? Tam <gülüyor> şu anda inandık. Kare kale açı diye bir şey açı diye bir şey olmaz. Şey ee... de denilbilirdi. De. Bel açı diye bir şey. Nasıl yani bel açı? Bel. Yani bel bel diyor ne yapıyormuş oktay bir söyle bana. Ee, i̇şte dünyada bazı olumsuzluklar oluyor. Ya konuşurum. onu anladım açısına tarif et bana. Neye benziyor? Sen gördüklerini anlar. Yok o söylenmiyor ki kare açı diyor. İki tane açı var. Evet sert açı ve kare açı. Sert açı Artık. ve kare açı. Vay en anla... son 15 Aralık'ta 2014'te Uran üstü e, Plüton sert açı yapmış. Neler olduğunu hepimiz çok Neler iyi biliyoruz Atarlı açı, giderli açı gibi mi? En son atarlı gider açı yapmış onun karşılığında giderli açı. Ege hemen 2016 müfredatına koy bunu. Atarlı ve giderli açılar. Atarlı mı? ve giderli açılar. Cık, ay ne kadar şeymiş bu ya. Uranüs, e, Uranüs'ün... Oktay ne Uranüs hastası oldu. 30. Abi. saat ağzını açıyor Uranüs, kapatıyor Uranüs. Öngörülemez Uranüs. ve Oo. tahmin edilmezi anlatıyormuş bak Uranüs, Uranüs. Uranüs benim yönetici gezegenim o yüzden biz susup dinleyebilir miyiz? Sayın yöneticim diye o zaman saygı duruşuna geç. Öngörülemez ve tahmin edilemezi Uranüs anlatırken ölümün diğer adı Plütonmuş. Meğerse bu ölüm Plü adım Plüton olsun. Öyle şiir var bir tane. Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasının falan hepsinin Senin bugünle tamam ilgisi olabilir mi ya? Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var demek ki. Hmm, bu ikisi çok önemli olduğu için bugün bakalım ne olacak. Ee, çeşitli olaylar olaylar. Ben hemen ilk zaten etkisini görmeye başladım. Bak bugün of. gazetelere bakınca ne 17 Mart bit artık 2015'e geldi yani. Neredeyse. Ebru Şallı, Sinan Akçıl ikilisi maalesef. Bit artık 2015 ne yani, oldu ya? Eylül 2013'te başlayan aşk ani bir kararla hatta şöyle söyleyeyim. Ani bir kararla e, yoruldum ve bitirmeye ben karar verdim dedi Ebru Şallı. Geçtiğimiz günlerde de otmobilde. E, ağlarken yakalanmıştı ya. Ebru Şahlı Hatta sormuşlardı Sinan Akçı'la Ağlarken gördük Ebru Hanım'ı diye Mutluluktan ağlıyordur o diye öyle bir... Bit artık 2015 <gülüyor> Açlıktan ağlıyor olabilir mi ya Ebru Şahlı Açlıktan da olabilir biliyorsun Çünkü çok zayıf Çünkü kapa, ben Survivor'a bir baktım gücüm. Orada da herkes açlıktan ağlıyordu Çok aç olabilir ve haberi olmayabilir Çünkü yani o mesela bebekler nasıl yapar benim tahminim yani Tabii. ağlıyorlar. iki üç tane sebebi vardır ağlamalarına. Bebekten yola yani. açacaksa gazı da olabilir. Gazı da olabilir. <gülüyor> ya yine... altınıza yapmış olabilirsiniz. O da mesela başka bir yöntem. Yani evet. yöntem dediğim ağlama Onları yöntemi. Onları anlıyordur herhalde de yemek çok çoktandır yapmadığı için. İnsan yemek yemeği yatılamıyorsa altını olabilir. da. olabilir. Aynı anda konuşursak A bence çok daha ama olur. Ama Oktay'cım yani aç olduğunu anlamayan altını doldurduğunu da anlamaz. Doğru. Yani doğru. değil doğru mi? Oldu, doğru. Değil mi? Onu bilmeyen onu nereden bilsin? Ay bir kavga çıktı. Aman. Nerede bir kavga çıktı? çıktı? Ee, yani e, hakikaten bit artık 2015 diye haykırmak istiyorum. Bit artık istiyorum. 2015. Elton John'la. Evet. E, Ay gerek. Şeyimiz, diyesim, diyesim e şey mi? Hanımı diyesim geliyor. Eşi diyeyim? var. David eşi. Furnish. Eşi, eşi. Yok onlar çok şu anda çok mutlu. İki ne tane de oğul, aman oğulları gelmesin. var biliyorsun. Maşallah. Evet. İki tane de oğulları var. E, ve Fakat... Ee, İtalyan modacıları biliyoruz Dolce Gabbana. Hı hı. Dolce ve Gabana diye geçer. Yalnız marka vermiyoruz. İsim veriyoruz biz burada. Marka veriyoruz. Dolce hanımlar, Gabana mesela Bey. Mesela biz yayında da Hülya Avşar demiyoruz hiç. Çünkü Hülya Avşar artık bir marka e, Marka, Evet doğru söylüyorsun. Dolce Hanım dediğin <gülüyor> özel <gülüyor> özel bir sanatçımız. Onun dedi. abisinden bahsedeceğiz. Fahir e, Domenico Dolce ile Stefano Gabana. Heh, Öyle he. diyebilirsin. Onlar da iki beyefendi bir birbirlerine girmişler çiftler kavgasında. Saçlı başlı ha. mı? Saçlı başlı değil ya. Çiftler kavgası ne be Oktay? Çiftler, Çiftler şey <gülüyor> evet, kavga Teklerde ve çiftlerde kavgası. Artistik hareketlerde. Tabii figür. Figürler. Figür fighting diye bir şey vardır. <gülüyor> hiç duymadın mı? Figür fighting çok güzel bir spor dalı olabilir ya. Oo. Çünkü mesela ben hiç seyrediyor musunuz? Bu <gülüyor> kare tekwanda falan. Hep seyredeysiniz. Tamamen biliyorsun. artisteye yönelik bir takım kavgalar çok zevkli olabilir seyretmesi. Yani evimde İngiltere Premier Ligini bile seyreden adamım. Ben sen onu seyretmez miyim ya? Tamam doğru. Yani 17 Mart diye ya durup dururken Tabii ben sana bir şey ya. mi dedim ya? Bir tartık 2015'a bak. Aç ben sen. Yani şurada bile gerilim yarattı. Eee ne modacı, olmuş gamanalara? Modacı Domenico Dolce taşıyıcı annelikten doğan çocukları çok sentetik bulduğunu söyleyince e, biliyorsunuz Elton John'la eşi David Furnish iki tane oğullarını tam da bu yöntemle <gülüyor> e, <şartlar>. tedarik ettiler <gülüyor> tedarik ettiler onlara kavuştular Elton John şey demiş bir daha asla markanızı giymeyeceğim demiş ama boşta konuşmuş ya dur bir dakika dur, daha, daha, daha mi? şu anda hiç boş yok cevap gecikmedi ama giymezsen giyme zaten affedersin şişkosun diye öyle bir şey mi? Vallahi bravo Fahir <gülüyor> Tabii içimdeki modocu ortaya çıktı Domenico Dolce cevabı yapıştırmış kim giymeni istiyor ki? <gülüyor> Resalet. Resalet. Asla markanızı giyme. Dian Altıncı ona, "Sen giyme, tokat yani. gibi." Tokat gibi. <gülüyor> tokat gibi cevap. E, David Bey ne demiş? David Bey, "Ay gel ver falan." demiş. "Eltan bırak onları." Eltan, "Gel." gel demiş. pislik olma, çirkefe taş atma, Üst, üstüne sıçrar." Eltan, "Gel." demiş. Ya da "Sen e... demiş bana çirkef mi diyorsun?" demiş. Oradan dolça gelmiş. Yok, Gabana mı gelmiş? Ben hep ikisini karıştırıyorum. Stefano Gabana, işte Stefano, Gabayla, Stefano Dominika Gabana, Dominika Dolce. Bence burada işte diğerlerine düşüyor iş. Bu ben yani nasıl David... kardeşi? Ya Dominika Dolce dediğin ikinci adı mı şey Dolce? Bunlar kardeş değil Far, sen. Ha, Bunlar tamam. da çift değil mi? Bunlar, Bunlar da, da, da çift. çift. Yani sen. Büyük <gülüyor> <gülüyor> ihtimalle bunları siz çocuk istemiyor musunuz dedi birisi? Abi ben taşıyacağını bana biraz sanat geliyor dedi. E, e, yani yani öyle, öyle açıklaması var zaten Domenico Dolce'nin zamanında. Ya senin kıyafetlerinde kullandığı kumaşlar sentetik. Düzgün şey yapıyor musun sen? Ha en güzel cevabı verdin Ağzına sağlık. Gel bir ağzını öpeyim gel. E, e, e, reklam sırasında şey yapıyoruz. Evet. Dolce demiş ki Domenico Dolce demiş ki ben eşcinselim. Çocuk sahibi olamam. Evet. Zaten dünyada herkesin her şeye sahip olabileceğine de inanmıyorum. O yüzden demiş yani bu, bu demiş bu taşıyıcı anneli olan çocuklar. Demiş, hangi mahallede oturuyor ya ben o mahalleye girmeyeceğim bildiğim. Aşağı mahallede var. oturuyorlar. Farkında. Vallahi bu mahalle aşağı mahalle yani. Birbirlerini ben şey diye düşünüyorum ve ellerini beline koyarak. Hı. Dolayısıyla şey. Stefano Gabana'da da girmiş tartışmaya. E, girmez nokta ya. ya kurban ya. olayım Hayır ben şey diye bir umudum vardı. Şu anda tamamen o da bitti. David yani, David'le David Stefano bunlar şey bir olsun diye. yani bir telefonlaşırlar, bir gezme yaparlar, bir buluşma ben sana yaparlar. öyle demedim diye ama alakası yok. O da o da şey yapmış ya tartışmaya sert girmiş yani. O ne demiş? Ee, o da altından bunu hiç beklemezdim demiş. Egei terbaş, Ege ter soymaya başladı. Sevgili dinleyiciler. aman dikkat diyoruz. Biz, 17 Mart etkisi de olabilir tabi. Demokrasiye inanıyoruz demiş. İfade özgürlüğünde bunun önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz demiş. Ne sen benim şey yavruma sen tetik diyeyim bu. Vallahi Altın John tam şey olmuş ya bebeyin olmuş yani. Son olarak demokrasiye mi bağlamışlar? Demokrasiye bağlanmışlar. Ama de, ileri demokrasiye onlar da geçse de. Bir görseler güzel güzel. Bak bizde hiç öyle şeyler oluyor mu? Olmuyor. Niye Neden? Böyle... İleri demokrasinin en güzel göstergesi. Niye böyle gerilim oldu ya? Vallahi... Bu güzel şey yapsalar. Ben de e, bu markadan giymeyi bırakıyorum. Zaten çok siskin değil mi ya? Böyle bir ayakkabı var, sivrisivri, üstünde dana kadar harfler falan. Yo onda ha evet tamam böyle bir. Hiç şey öyle olacak diye bir şey yoktu. Yok ben giymeyi bırakıyorum. Senin abi. hiç o arkadaşların bir şey yok mu? Yani o e, adı az önce geçen. Dolce Bey ile Gabane Beyin yok hiç mi? Ben de muallmer şevin yok <gülüyor> bence var bir tane ya yok ya bunun yok, yok. Ha, hayatta giymem bir tane gri bize. şeyin yok mu senin yok ya o işte senin bildiğin şevin Ege kaydediyor nereden çıktı hiç, hiç mi yok Ege ya Hayır, olur mu ya Faiz ne Na nasıl ben giyerim öyle şeyler o zaman ya? e sen giyim ben giyiyorum nasıl oluyor sende var, sen var mı Faiz sende var mı Bende de birkaç parça bir şeyleri var hadi canım hangisi Vallahi bir... tarif et bakayım bir tane gocuk var. Koçuk mu? Hı uh hı. -huh. <gülüyor> bir bigocuk var. Bir ceketim var bir Beşinci tane. 5. sınıfta giydiğin gocuk. Aa senin e... gocuk ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim işin rahat olsun. Gocuk dediğin anda marka orada dükeyken seni attım. <gülüyor> gocuk mu lan bu? Ya ben orada. Bence gocuk olmuş olabilir. Buna inanırım ama e, Dolce ve Gabana'nın gocuk yaptığını inanmıyorum <gülüyor> düz. Yani bildiğin zannetmiyorum. Var. Aa şeyde aldığım ceket öyle. Hangi hangi ee, Ne derler ona? Eee Besaçay'ın gecesi için. Ha doğru. Tamam, tamam, evet o tabi. tamam. Dolce ve Gabana beyefendi. onlar zaten Tebrik için göndermişler ben para verip almadım Bit artık 2015 diye yak Yakıyorum ben o zaman gidip yakıyorum müsaadenizle Yak yak Neyle Başka... yakayım ben direkt böyle bir tenekeye koyup falan Başka mı Başka iki parça mı var Fahir Bir parça daha var dedin sanki Bir parça daha olabilir çorap ya Çorap mı vardı ne vardı Yok canım çorap bir yok Bir de donlar da var değil mi senin Tamam var abi tamam kabul ediyorum da var yani evet. bu kadar artık özelime girdi. Komple yazılmışsın sen o zaman. Sen o zaman baya tabii tarafının canım, ne olduğu... Yok canım 3 parça kuralı tarafım var belli. diye ben aldım. Faal Her modacıdan 3 sen... parça kuralıyla ben çalışıyorum. Don, ceket gocuk. <gülüyor> ve gocuk. Yani bu artık bu üçleme mükemmel üç bir 3 parçayla 4 mevsim diye bir şey yapsak. Çok güzel bir toparlama faiz. Evet. O Ozan isterseniz reklamdan önce biraz Dubi Brothers dinleyelim. Long Train Running 103.1 Radio Today. Yeah. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar, modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha Günaydın gelin. Maceramıza kaldığımız, kaldığımız yerden devam ediyor. Hı. Sevgili <gülüyor> dinleyiciler hemen şunu da hatırlatalım sizlere 1 ve 12 Nisan tarihleri arasında 1. Ankara Uluslararası Komedi Festivali gerçekleşecek. Biz de bu festival kapsamında 8 Nisan'da F Performance oldu. Bir açık mikrofon gecesinin sunuculuğunu yapıyoruz. Hmm. Açık mikrofonda işte nasıl diyeyim? Nasıl oluyor işte? açık mikrofon derken biraz şey yapar mısınız? Çünkü açık mikrofon çok açık bir kavram. Açık mikrofon. Mikrofonumuz herkese açık diyoruz. Ağzına geleni söyle. Hiç öyle olur mu? Olur mu? Yani değil, değil mi? Değil mi? Ne, ne yapıyorsunuz? Mesela kendine güvenen. Sen şey diye Kendine güvenen. Cesur olan olmayan. Hop. Öyle ve de şey yapacağız. Evet hayır yarışması. <gülüyor> evet yapacağız. hayır yarışması ya. biz Bize düşen kısmı bu. Ama ne yapacak? Genç yetenekler sahnede seyirci karşısında biraz hikaye anlatmayı denemek isteyenler Ankara eee ankaracomedyfestivali.com'a ulaşabilirler 8 Nisan'daki gece için. Hı hı. isimlerini yazdırabilirler. 8 Nisan'da değil mi? 8 bizim? Nisan'da evet. Sunuculuğunu yapacağımız şey. 7'si değil mi? 7'si 8'i. Yok 8 8 de. Aa 7'sinde de şeydeyiz. Neydeyiz? Tabii. Oktay çok yoğun bir gündem. Ankara, Ankara Müzisyenler gecesi. Ay de Ankara müzisyenleri Tabii. mi? Ay Oktay vallahi Hayatı var ya nasıl yaşıyoruz? Yemin ediyorum gören bakan i, İmrenir hayatımıza. 7'sinde oradayız, 8'inde oradayız. Hayda, koş bakalım 7'sinde Ankara Vay, Müzisyenleri koş. gecesi. Hop koş Ankara komedi komedyenleri. Hadi koş. Ay 9'unda bu sene, sene 10 su yapılıyor. Evet, dal Daly'a diyor. Daly'a diyebilir Bu sene Daly'a e diyor. Komedi festivali ilk yapılıyor değil mi? Evet. İlk. Bak Daly'i bir... de biraz saçma diyor ama. Ne e desin? 100 adet mi, mi desin? Daly'a yüzü de mu ama sen de hiç evet. mi dalya oynamadın Yok, ya? inananlar için dalya Ona her şey olabilir. Her rakamı tabii, Ya da rakam. işte bir şeyde 12 adede ne deniyordu? Kuzine. Düzzine ha 12 adede bir şey deniyordu. Mesela 12 adet patates kızartan alet adı kuzine <gülüyor> Teşekkür ediyorum Egeciğim çok ayrıntılı bilgiler verdiniz. Ankara comedyfestivali.com'a gidip e, genç arkadaşlarımız o gece sahne çıkmak isteyen Gençlerin, arkadaşlarımız Gençlerin illaki gençliği İlla ya. Gençler, yani, tabii canım. Kendine güven genç yani diyorum. kendine güven diyelim. Çünkü ben dinleyicilerimizde de çok yetenekler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada ben biraz gerginim. Neden? Bugün. Hayırdır? Hakikaten hepimizin e, üstünde çok büyük sorumluluk var. Biliyorsunuz bugün dükkanda e, band yayınımız için mikrofon başında olacağız. Evet. İnterstellar yayın. Dinleyicilerimiz iki haftadır Cuma'ları bizi bandtan dinliyorlar. E, bugün Gagamancero'da gene kaydını yapacağız ama Cuma sabahı kaydını perşembe Beşiktaş maçının sonucunu bilmeden yapacağız. Ay vallahi büyük stres. O zaman konuşabiliriz ya. Nasıl konuşabiliriz? Rahat işte? rahat. Bence bir risk alalım. İsterseniz bir sonuç şey belirleyelim ve onun üzerinden devam edelim. İsterseniz üçlü sonuç üzerine. Gerçi bir dakika elendi elenmedi olacak. Elendi, evet. elenmedi. 2. maç. Yani öyle bir galibiyet, mağlubiyet, beraberlik yok. Bence skordan skordan ya. bağımsız olarak elendi. elendi, elenmedi. Onun üzerine ikili bir şey yapalım. Ben onu kendime yediremiyorum. Evet biraz ters CC olan. gibi. O, o zaman böyle yaparsa böyle yaparız böyle yaparsa böyle yaparız. Bence bir tane bir şey seçelim ve şimdi onun üstüne ben gidelim. benim gönlümden geçen Beşiktaş turu atladı diye konuşmak. Evet, ya şimdi affedersin Beşiktaş turu atlamazsa konuşulacak çok fazla da bir şey yok. İşte yani turu atladı diye konuşup da atlayamazsa böyle tam şey o da tepki doğru. Olur mu? Bir gün sana gibi. bir yerlerde sorarlarsa mesela bir sınava girdim. What is risk? diye bir soruyla karşılaştın. O zaman sen bu hikayeyi anlatırsın. This is risk diye. O zaman this is risk dedik ve where, böyle yaptık. Where is risk? diye sorarlarsa e, Fahir. Is there a risk near here? diye sorarlarsa esas. Yes there is where one. Where is other the other. risk office? Yeah. Where is the risk office? Ya da şey yapabiliriz. Mesela sen Beşiktaş eledi diye konuşmak istiyorsun Evet. Faiz sen de Beşiktaş e, elendi diye konuş. Eğer uygun görürsen. Sen ben de şeyde. kapanışta takdir su tüm kamuoyunun diye bitireyim. Sevgili dinleyiciler Cuma siz gülüyor. ne dersiniz diyebilirsiniz. Öyle Sizce bir şey elendi konuşuruz. mi elenmedi mi? Çünkü Efendim elendi diyenler var elenmedi Hayır, diyenler yani, var. Perşembe sabahı elenir elenmez diye konuşsak hadi şey. Cuma sabahı şimdi band yayınında elenmiş takıma elenmedi tebrik ediyoruz demek de dalga geçer Tabii gibi olacak. Tabii çok saçmalık. İşte riski orada. Riski orada da yani. Bence yayıncılık hayatımızın en büyük riski ve ben bu riski almaya adayım. Fail ondan demenin demek ki what is risk dedi. Ha, şimdi yavaş yavaş ben de şimdi anlıyorum. Şimdi tabii İngilizce tabii. tamam. Ben sen anlarsın zannediyorum çünkü adolesansinde Türk, siz Türkçe konu, yani şey Türkçe düşünüp İngilizce, İngilizce konuşuyorsun ya normal. Evet. Ben zannettim ki Türkçe düşünüp Türkçe konuştun Yok, Ama hayır. hiç düşünmeden konuşmuşsun, <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün eee bant yayınımızı gerçekleştireceğiz Gagaman Şehirdoğu. Siz de risk almak istiyorsanız buyurun bekleriz oyuna. Buyurun hakikaten hep beraber. Buyurun beraber olsun. Ee, şöyle bir bakalım toparlayıcı bir... Çünkü saatimizi kapatıyoruz. Yaşayan Yavaş. en yaşlı kedinin yaşını ben vermek istiyorum. Rekorlar kitabına girmeye hak kazanan Tiffany 2. 42 mi Oktay? Çünkü ben 42 yaşındayım. Yaşayan en yaşlı kedi kadar olmak isterdim. Hmm. Yaşayan en yaşlı insan olamıyoruz. Madem yaşayan en yaşlı kedi, kedi yaşındayım. Olalım. Hangi yaştasınız Fahir Bey? Yaşayan en yaşlı kedinin yaşındayım. 13 Mart 1988'de... Doğmuş bu kedi. Hay maşallah. tüm 88 diye konuşan bir kedi bu. Tiffany 2 adı. Ee, ve 27. yaş gününü işte kaç gün önce? 4 gün önce kutlamışlar Kaliforniya'da. Törenlerle kutladı. Diyorum. Gerçi benim kedim de şimdi fena değil Allah için. Hani şöyle bir totalde baktığımız zaman ee, oradan gider komşuya Sen gider. Sen onun da Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar Saat geçiyor modern sabahlarda yeni bir saatte efelerinize ve kızlar günaydın sevgili sana severler 17 Mart dünya sarsılacak belki dünyanın en son günü değil ama en zor günü diyorlar Bakalım nasıl olacak bu işler şu dakikaya kadar gerilim yaşayanlar hayalta alt üst olanlar varsa geçmiş olsun diyoruz. Keşke bugün hiç evlerinden çıkmasalardı. Hmm. Kolaylıklar diyoruz Onlara da evden. kolaylıklar diyoruz. Grip haritası çıkarıldı. Grip haritası. Ee, Türkiye'nin grip haritası çıkarıldı ve... E, bir şarkımı bir... söyleyebilir miyim? griple ilgili güzel bir şarkımız Buyurun var. Bir grip yolcuyum hayat yolunda yolumu kaybettim perişanım ben. Teşekkürler. çok Biz de te çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonda böyle bir şey değil mi? Ege tamam, ben doğru... Bu. bu değil mi? Bir kelime veriliyor. Onunla ilgili aklına gelen bir İlk şarkı. Veya onunla ilgili aklına başka kelime olan gelen varsa. Benzeş çıkıyor. kelimelerle halledebilirsiniz. Evet. Grip haritamıza göre bakacak olursak. Grip haritamıza göre şöyle demiş. Çeşitli uzmanlardan görüşler var. Aman demiş aldanmayın. Aman sakın aldanmayın i̇yileştik demiş. İyileştik diye şey yapmayın. Rahat davranmayın. Aman sakın iyileştik diye şey yapmayın. Tamam Ege hepsini bildiğin ne ondan sonra ya, toptan ve şu anda şey iyiyim ya. E, VTRS'iyim. Ben kendi VTR'si olarak yanında dolaşıyorum. Aman ya. unutmayın değil, Aman unutmayın diyor uzmanlar bağışıklığı aman, güçlendirin. Aman unutmayın maşallah. Ve en sonunda güçlendirin söz vermeyin demiş. En sonunda, da, söz, en vermeyin sonunda demiş. söz vermeyin demiş. Çok güzelmiş bu ya. Hakikaten hiç Söylediğin her şeyin e, tekrarlanması Cansız manken vaheye inanıyorsunuz da Canlı VTR Ege'ye niye inanmıyorsunuz? Şimdi bugüne kadar Hep, e, hep, bu, hep dedim değil, be Oktay <gülüyor> Hep pisi geldi <gülüyor> Hep <Hepisi> geldi <gülüyor> bildiğimiz e, gribe karşı neler biliyoruz nasıl ne korunuruz, korunuruz. şu yaşımıza kadar 50 bin kere ölü taklidi yaparak yerde yatıp cık, o gribe karşı değil pek çok kez işe yarar o çömeşmek de değil. değil doğru değil mi çömeşmek de değil evet, ne olacağız? Ses. Gözü, göz göze gelmeyeceksin griple benim bildiğim o bakışların böyle yere yere olacak griple temastan kaçınacaksın bu bir bunu biliyoruz Aa, olur mu hastasıyım ben her gün bir gribe bir temas etmezsem bizde grip taşı diye bir şey vardır onu her gün elimizi süreriz ama en önemli yani bilmediğimiz tavsiyelerden biri daha doğrusu bol bol elinizi yıkayın demiş. E yıkıyoruz canım. Bunu Bir de demiş e, Mustafa hocamız. Mustafa Sen Nuri... yalan söyleme elini yıkıyorum. En son ne zaman yıkadın elini? Sabah. Ne, Musa... ne zaman yıkayacaksın başka? Bir sabah yıkarım. Her anonstansöre elimi yıkarım. Ya öyle deme yıkanması lazım yani. Radyomuzda her yere biliyorsunuz hijyenik şeyler Çok... kondu. Onlara gidiyoruz. E, Steril yerini yayıncılıkta lider marka. Radyo oturuyoruz. Bütün elimdeki flora öldü. Ama evet. sterilizasyon için belki birkaç tane floradan da feragat etmek gerekiyor. Mustafa hocamız demiş ki odaları havalandırın demiş. Odaları havalandırın. Bak, Bunlar bu, da havalandırın. Bu e, şey değil yani bu atlanan bir şey. Odaları da gelecek bir şey değil. E, Dışarısı buz gelecek. gibi nasıl havalandırayım Oktay? Şoklayacaksın bir. Yani, işte. Şoklama dediğimiz mi? Şoklayacaksın ondan sonra kapatacaksın. Tekrar şokla, tekrar, tekrar kapat. Kapa. Tekrar, tekrar şokla, tekrar, tekrar. kapat. 3 kere şokladıktan sonra o zaten kendini pıt diye bırakır. Tam 3 kere şokladın. Bir dördüncüyü yapacaksın. Çünkü mikroplar ki abi gene şoklayacak. Üçüncüyü de atlatırsak tamam buradan bulaşırız o de. Mikrobu en anda. savunmasız anda yakalayacak. Ya, ama, şok, defa. ama şoklama yöntemi daha yeni olduğu için daha e, mikroplar ona karşı dirençli değil. o Bir nesil sonraki mikroplarda dördüncü numaranı yapsan. Yani isteyen tabii ki o zaman risk alsın. Bir kere şoklasın. Hastalık. Hastalarda demiş. 3-4 hafta süren Ya kadar... gelmişiz Mart'a hala grip konuşuyoruz. Nasıl mevsim ya? Bir e taktaki 2015 ya. Kardeşim Geliyor diyoruz ya bak en güzel şey aslında kar Çünkü aslında neden kar, kar ne yapar Kar mikropları ne yapar kırar, kırar kırar Ağzını burnunu dağıtır hatta Bana bir günde bir taksici Karın buğdayı mı ne örtüyormuş da öyle bir şey falan Onu Koruyor uzun muyumuş? uzun anlatmış Anlamadım ki ben ne şimdi i̇şte Buğdayı böyle... örtünce ne oluyormuş İşte biz soğuktan koruyormuş işte orada şey İyi ya, mi geliyormuş İyi geliyormuş Kar yağmadı abi buğday çıplak kaldı falan filan diye anlatıyor Sanki ben şeyim yani <gülüyor> şeyim Orada AVM'den evime gidiyorum ya. Olabilir, sen, adam belki mi? eski çiftçi, yeni taksici. Söyledin mi sen? Ben hiç buğday ekmiyorum ki diye. Sen şeyde ben yonca ekimde ya. Şeyde buğday ekseydim diyeceğim. Eski yonca ekseydin nereye geç? Çünkü yonca aldım fiyatları Yemci. da açıkla bayağı iyi iyiydi yani. Nereye veriyorsun ki buğdayı? Buğday. Eksen Bıydayı nereye mı? verirsin? 3 gün arpayı değdiriyorum. 5 gün buğdayı değdiriyorum. Bu yıllık böyle kalem yeseniz ben alam diye düşünüyorum. <gülüyor> Toprak Mahsulleri Ofisine mi veriyorsun? Hı hı. Ofise mi veriyorsun yani? Malzümler. Ama Türkiye, neden biliyor Türkiye, musun? Of... Neden ofise veriyor? Yurt dışına da gönderdiğim buğdaylar oluyor mu? Yurt dışından buğday alıyorum. Hı hı. Alıyorsun. Tarımda kendi kendine yeten bir adamın ne hale geldin? Geçim. Ama merak ettiğim şu yani neden tamam özellikle abi. ofisi tercih ediyorsun? Ofis benim Kara dostum çünkü. E, tabii ki. Ve yani. Face'den de arkadaşım <gülüyor> Fache'den ekledim. <gülüyor> Sen buğdayı nereden alıyorsun Faire? Marketten mi yoksa yurt dışından mı? Diş buğdayını mı? Yoksa yarmayı mı? Yarma Pilavlık. Pilavlık buğday diye bir şey yok Oktay. Pilavlık pirinç diye bir şey olduğuna inanıyorsun da pilavlık buğday ne? Yok ya var köftelik bulgur var. pilav Sen dedim bulgur. bulgur. Tamam. Bulgur, sen sen buğday diyorsun. diyorsun. Buğday ayrı. Buğday aynı, ayrı. ayrı. Aileye dum <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yine sen konuştuğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> buğday. Buğday. <Ya, gülüyor> Buyurun Buyur. Buyur efendim ne yapacağız o zaman? Elimizi yıkayacağız. <gülüyor> elini yıkayacağız. Elini yıkayacağız. Elini yıkayacağız. Esas mesele de Mart'ın geçmesini Ve tabii ki yatarak. Yatarak tedavi. Yani yatarak tedavi. Yatarak bir davam. Ee, önemli şeylerden bir tanesi. Sallamayın oldu. demiş yani. Ege'nin başta söylediği doğruymuş demek ki. Mikroba karşı yatacağız. Yani o bizi yatar pozisyonda görürsek bunu çok... öldürdüm diyerek. Çünkü ölü vücutta mikrop üreyemez, gelişemez hemen başkasına. Öldü. Hastalıklı vücutta ne işi var? Ee. <gülüyor> yani şey bakacak senin en zayıf halkı olarak görecek gidecek sağlıklı adama gidecek. Kenan Bey bizim için yarışma başlatmış. Ne bir yarışma? Geçerli mi bu dinleyicimizin başlattığı yarışma geçerli oluyor mu bilmiyorum. 17 Mart son gününüz olsaydı neler yaparsınız? Bir dinleyicimiz Gaga iki kişilik ödül kazanıyor demiş. Tamam gelsin ya. Retweet <gülüyor> ettiğimiz <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Kazan. Retweet ettiğimiz zaman yarışma başlar mı? Evet. Yani o, 17... zaman, o zaman ben bunu favlıyorum Başladım. abi. Bunu favla abi. Favla yoksa yarışmaya girer. Favla gider. ve like it. İsterse bu yarışmayı bir de façadan denesin. Buyursun efendim. <gülüyor> Buyuralım. Ee, çocuklarla ilgili bir araştırma var. İster misiniz? boş ver çocuklar. Küçücük çocuk çocuklar üstünde araştırmalar mı yapıyorlar? Yapmayın ya, ya. Yeter. Valla. Çay dişleri döküyor diye haberler çıktı. ama Bir dikkat. tane kadının dişleri dökülmüş değil mi? Ulan günde 100 bardak çay içersen dökülür yani. Ulan ne mı? Yani da çay içiyor dedin sanki 2 bardak çay içiyor ha. kahvaltıda da dişleri döküldü. Kaç bardak içmiş? 100 Bardakları da yemiş sonra. Bir de demleme çay da yapmıyor. Bildiğin foşet çay yapıyor ya. Foşet mi kaçak e, mı? Yok foşet mi foşet kaçak mı? Kaçak olsa hiç sıkıntı olmaz biliyorsun. Kaç, kaç ne kadar iş çekmişiz? Kaç miligram? Valla 20 miligrama kadar dan sonrası zarar veriyor bardak yani. Bardak olarak verebilirler mi? Bardak. Gerçi bardakta da tabii koyuluğuna göre şey değişir, değişiyor. Değişir miligramı değişir ama şöyle bildiğimiz tarzda tavşan kanı dediğin zaman onu ben sana söyleyeyim 7-8 bardağa geçmeyi... Ne var çayın içinde ya dişleri şey yapan? Flörür. Flörür. Flörür ve taş. Diş taşı. Ha flörür var mı? Siyah çaydaki flörür. Günde bir... 20 miligramdan fazla alınırsa diş o... namına bir şey bırakman. Ta, hemen o gün yani. Lıp diye bırakır kendini. Her soruma cevap verdim. Bravo ya. E, Bizde böyle Çok Oktay Bey. Bir diye. çaydan soğudum. İki Ki sana benden etkilendin. E, çaydan soğu, bana yaklaş, aman diyoruz. Kimse, <gülüyor> <sizlere> söz vermeyin. <gülüyor> Kar geri döndü. Türkiye'nin yeni soğuk ve kar yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmesi an meselesi. Aman dikkat diyoruz. Bugün ve Perşembe Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Batı'da... Etkili mi olacak yoksa böyle bir görsel şölen olarak? Mı? Sen dışarıdaki günlük güneşlik havaya aldanarak hava sıcaklığına baktın mı? 3-3,5 derecelik hava Bayağı sıcaklığı laps, var. Bayağı laps laps diye yağacak yolları mı mahvedecek? Yani onu artık yolları ve hayatımızı mahvedecek. Batı'da ortalama 8-12-20 derecelik düşüşler bekleniyor. Son kar mı? Son kar mı? En son son kar mı soruyoruz. En son son kar dendi. Doğru. Cuma günü de e, yine e, sıcaklıklar yerle yeksan. Aman dikkat diyoruz lütfen e, şu Mart gider ayak kimsenin canını Hakikaten sıkmasın. Ya. Önleminizi alın, gocuklarınızı giyin, doğalgazlarınızı fulleyin efendime söyleyeyim ve evden dışarı çıkmayın. Asla. MR sonuçları çıktı. Onları yatıralım mı masaya? Mumya emarı mı? Yok değil. Beyin MR'ı. Beyin MR'ı. Emeri, emeri. Beyin MR'ı. Emeri, e Kimin e beyni? Yani bir tane beynine mi Senin beynine bakıyoruz. MR'ı olan beyin kaç tane var elinizde? sen ben getirdim raporu. 100 kadın ve 100 erkeğin ha. beyin taramaları yapılmış. Keşke arada benimkini de yapsa. Çin'de ama gidebilecek Fakir. mi? Emar mi? E MR için gerekirse Çin'e Çin gider Oktay. Yani öyle Doğru. lütfen şey yapma. Ee, birbirine aşık bir ilişkiyi sonlandırmaya hazırlanan veya hutta bekar yani, bunu anlamadım şey ya. aşık çiftlerin beyinlerini MR'da görmek için tamam aşık çiftleri alırsın da ayrılma aşamasında zaten sıkıntılı bir çifti bir de MR için saçma bir de sen MR'a mı geleceğim diye olmaz mı o iş ya Abi nasıl, yok. onları nasıl bulmuşlar ya da normal getirip aralarını mı bozdular orada, orada işte bir rastgele şey 200 kişiyi getiriyorlar yüzü kadın yüzü erkek Evet, orada bir MR'larını başlıyorlar ve 3 gruba ayrılıyor bunlar. Güzel. Bir ben böyle... ayrılmak üzere olanları nasıl getirdiler bana hiç gerçekçi gelmedi. Onları ayrı ayrı getirmişlerdir işte. Ha. Yani illa beraber gelecek diye bir şey yok. Servis kalkıyor ya şeyden. Ya orada karşılaşırdı. Ne işin var? Buraya da mı geldin? Çünkü Allah'tan genç kız söz şey değil isim vallaha var ya hakikaten bütün ne asap bırakırdın adamdan. Karşımdaki bir MR çektirmeye geldim ya. Hayat enerjimi emdin şu anda bitirdin yani. Hadi ya hadi ya. O da bit artık 2015 demek cinja. Bir daha de da desem. Hadi ya hacan. 2015. Kadın mı erkek mi bunu söyleyen? Erkek. Erkek mi? Sinirden sesi incelmiş amca. Eee <gülüyor> <gülüyor> sevenlerin beyin taramalarında aynı yerlerde fik fik olduğu ortaya çıkmış. Aynı yerlerde soket sırasıyla mı? Soket sırasıyla fik fik böyle kızarma hareketlenme bir, bir şey kızarıklık var. var hocam. Bir, bir böyle bir var. Tüm sevenlerin mi yoksa karşılıklı mesela Ali ile Ayşe'nin beyninin sağ tarafı fik fik ediyor bunlar birbirini seviyor diye Fatma ile Mehmet'in öbür tarafları mı yoksa bütün sevenlerin hep aynı tarafında fik fik bütün mi var? Bütün sevenler aynı yerlerde e, fik fikleme kızarma ve hareketlilik var. Bir kabarma var diyorsun. böyle. Şey Afedersin. Sevmeyenler duvara bakar bak, gibi. Şu evet. anda sevmeyen Aynı. beyin taklidi yaptı Oktay. O yüzden sessiz. O yüzden hiç bak. radyolarınızın alıcılarıyla oynamayın. soktuğun soktuğuna yazık ya. Çin, Çin'de neye sokayım milyon... Ege? Neye sokayım? Ce neye sokayım? <gülüyor> ben <gülüyor> ben onu söylüyorum. Sana soruyorum. Neye sokayım ben? <gülüyor> Yani böyle Fazla, şey oğlum, az önce 1 milyar 200 milyon kişi var Çin'de. Kim bilir MR sırasında kaç milyon kişi var? 1 milyar 200 iş... bin sıra mı var diyorsun? 1 milyar 200 milyon. Olsun ben sana söyleyeyim. 200 milyon kişi MR sırası bekliyor. Ya neyi Orada diyor siz doktor ya, siz araştırma eğitim gelen seven çiftler gelsin. Orada hasta adam iki büyüklüğün bekliyor. MR sırası ne zaman gelecek? Sevenler gelsin, dargınlar gelsin. Orada bir Resmen Çin bir sağlık sektörüne vurulmuş. Oktay yemin ediyorum da Çin sağlık sektörü böyle ilerleyemez. Çin sağlık şeyini konuştunuz değil mi? Çin sağlık politikalarını Sektörünü konuşacağız. Önümüzdeki yarım saatte. Sen saat aşk içeri. konusu diye mi açmıştım? Ben onu? aşk konusu diye hastaneden o geldiğini bilmiyordum ben. Çin burası. aşk politikalarını da konuşalım. Yani Çin'de aşk politikaları biliyorsunuz tamam, çocuk sayısının kısıtlanmasıyla <gülüyor> büyük etki altına girdi. Aman hayır. <gülüyor> Çin <gülüyor> konusunda çok girme. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma Bu için konusuna lütfen fail girerken e, iki kere düşün <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo ötürüyseniz Modern Sabahlar devam ediyor Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın Diyelim sevgili sanatseverler Bugün özel bir konuğumuz var Oktay Demirci bizimle birlikte Fahir Ünç, değerli arkadaşı O da var ve Ankara'nın eski eğlence hayatı Hakkında Bize bilgiler verecek sağ olsun. Bilgiler verecek. Değişen şehir kültürüyle ilgili bir sohbetimiz olacak. İsterseniz zaman içinde Ankara köşemizde buluşalım. Zaman içinde Ankara. Merhaba hoş geldiniz. Aa, merhaba hoş bulduk çocuklar. Faalbe siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yani 40 yaşına yaklaşmışsınız. 40 yıldır Ankara'da yaşamamanıza rağmen Ankara'nın Tarih hakkında hakikaten e, bize biraz fikir verin. Neydi ne oldu şehir? Ya ya bizim şimdi, burada ya. üstad var. Üstad varken bize konuşmak <gülüyor> düşmez. Yani bizi elimizden tutup yani <gülüyor> bu hayatı sokan adam bu. Ege çok teşekkür ederim. Biz Fahir'le e, bundan 20-30-40 sene önce falan e, çok dolaşırdık. Hep beraber gezerdik. Nereler vardı şimdi? Yani çok yer var. Abi, e, şey de bu e, çevre sokaktan Şeye dönerken Farabi'ye dönerken şeyden aşağı indiğin zaman o kul cool oldu. 4049 diye bir disco vardı hatırlıyor musunuz abi? <gülüyor> abi 4049'de giremezdik yani. biz onun kapısında giremezdik. Abi çok iyiydi. Çok iyiydi ve gerçek müzik yapılırdı orada. Ee, ve hep aynı kişiler gelirdi. Artık yani orada tanıştığın adamla sürekli e, dost... Oluyor. Bizim Frile ile tanışıklığımız 4049'da mıydı Frike restoranında mıydı? Frike biz O zaman Frike'dj'dik tabii, tabii. Yani Frike ya. restoran o da bar gibi bir şey. Frike restoran en bar en restoran. Ee, o da ee, neredeydi? Çevre sokaktan. <gülüyor> Çevre sokakla Paris Caddesi kesişimindeydi. Tamam. Orada şimdi bir köşe. şey... O, o, ha, o dediğiniz değil. yerlerin arasında çevreyle parçacatçısının arasında bayağı daldi. sokaklar, Frit bulvar giriyorsun. falan girdi. Giriyorsun, her taraf her taraf masa, sandalye bari var arka tarafta istersen oraya geçiyorsun, oturuyorsun. Sabah kadar, oradan çıkardık 4049'e giderdik Hayır, hatırlıyor musun? Değil mi ya? 4049. Yani, ya Bunlar bana. ne zaman kapandı şey olarak? Ee, 4049... Ses sürdü biraz çok fazla 88, uzun ömürlü. 88-89 89 mesafesi Biz hep öyle o zaman esprisini yapardık Orada Ali abi vardı <gülüyor> Ali abi sonra 2024'ü açtı hatırlıyor Safa'yı 2024'ü açtı ee, Orası da çok, iyi. çok iyiydi Orası da çok iyi. Orası da çok iyiydi da... Canlı müzik Sırf canlı müzik Ve hep çok iyi müzik Çok iyi müzisyenler <gülüyor> geldi oraya 2048 <Gülüyor> Oradan çıkar nereye giderdik <Gülüyor> Hatırlıyorsun Zufay Frika restorana giderdik 2048'den çıkıp Orta bizim köşede bir arkadaşın evi vardı hatırlıyorsan yıkıldı sonra yıkıldı evet yıkıldı yıkıldı, yıkıldı. Oraya, oraya giderdik orada Cavit'in yeri Cavit'in yeri derdik orada Cavit'in Cavit yeri, yeri. arkadaşınızın adı biz çıkardık Değil. direkt Cavit'in yerine sabah kadar ya inanılmaz müzik ya yapardı şimdi, Ege şöyle düşün Ankara hakikaten e, çünkü 4049 Freeke Restoran 2048'si 4049 aynı anda da şey yaptı devam etti bizim için bir dördüncü yer vardı Cavit'in yeri e, biz oraya Cavit'in yeri derdik e, <gülüyor> ...bütün müzikler, plaklar falan filan... ...hepsi orada, en son... Tabi o zaman plak o zaman plak var... Falan, çalıyoruz içeride nasıl eğleniyoruz hani orada da aynı şekilde masalar sandalyeler <gülüyor> evde yani Cevdet'in yeri derdik biz oraya hatırlıyor musun Fahir? <gülüyor> Cevdet'in yeri olmasına rağmen Cevdet'in yeri derdik biz <gülüyor> <Ya> <gülüyor> kim oldu Cevdet? <olurdu> Cevdet? <gülüyor> Hemen karşımızda. Cevdet'in da... yeri başka yer mi acaba? Çünkü... Yok onu da duydum. Aynı, aynı da karşıda bir tane komşu vardı hatırlıyor musun Fahir? Emekli, emekli albay. Emekli bir asker vardı. Evet emekli o albay. Gel, o bir kere gelmişti. Adam şikayete gelmişti. Bak şöyle bir anımız var. Hiç unutmuyoruz Ege. Eski ee, Ankara'dan. Bu gelmişti. Şikayete gelmiş. Hayır, Çok hürmet yapıyorsunuz. Tabii diye. saat yani. Saat. Biz çünkü dolaşmışız zaten. Bir cuma akşamıydı. Çuruk Değil mi saat 9 9.3 falan. Nerelere gitmiştik o gün? Bir yer restoran. Bir yere restorana gittik. Eee miydi? Oraya mı gittik? Oradan çıktık tekrar ben acıktım dedi. Orada Haldun hatırlarsın Fire. Değil mi? Değil Acık mi? ne tekrar bir yere restorana gittik. <gülüyor> Tam o Adalet için köprüsü'nde. Oradan Cevdet'e gittik. Hatırlıyorsun şimdi Cavit. yıkılan bina. Cavit'in olduğu yer. Ege. Evet. Oradan gittik Nus ama yani hepimiz aydayız böyle bir şeyler falan ondan sonra plakları tık tattık falan ondan sonra kapı çaldı hatırlıyorsun fire. Hatırlıyorsun biraz belki Ben sen... geçmişim abi o zaman. Ayrı ayda Ben ayrı ayda o ayına ayına. Ayına. Ben kopmuş gitmişim yani. Evet. Ondan sonra kapıcağını açtık. Efendim ne oluyor falan. Saat kaç oldu falan filan. Nereden geliyorsunuz siz falan bu saatte falan. Freakyacısınız. <gülüyor> <yiyeceğiz, gülüyor> <işte>. Ondan <gülüyor> geliyoruz dedik. Ha siz de mi freakyacısınız dedi. Evet dedik biz de freakyacıyız. Abi ondan sonra bir muhabbet şikayete gelmiş adam. O da böyle bir müzikler falan. <gülüyor> O da, onun da piyakları varmış evde getirdi falan onları çaldık falan O nasıl dost olduk ondan sonra hep beraber 3 <gülüyor> buçuk muydu neydi freekere sonuna gittik <gülüyor> freekere sonuna gittik dedik bir de 4049 yapalım üstüne de bir de 4049'du cilamızı çektik abi çok güzeldi o zamanlar bu mekanlar şimdi e, böyle bu bir enerjide yok. şimdi böyle kaliteli yerler kalmadı çok teşekkür ediyoruz İkisi, ikinize, ikisine de çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler.